Küçük düştüler. Büyücüler hep birden secdeye kapandılar. İman ettik dediler. O Rabbül alemine, Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki, Demek siz benden izin almadan ona iman ettiniz ha? Şüphe yok ki bu, yerli olan Kıpti ahâliyi yurtlarından sürmek için, sizin şehirde beraberce planladığınız gizli bir oyundur. Ama yakında bileceksiniz başınıza gelecekleri.